bedeni kıllı ve iki örgü sahibi bir kimseydi, gelip Hazreti Peygamber ile sahabelerin yanında durdu, Abdülmuttalib'in oğlu hanginizdir, dedi, Hazreti Peygamber, Abdülmuttalib'in oğlu benim, dedi, Dımam Muhammed misin, diye sordu, Hazreti Peygamber evet, dedi, bunun üzerine Dımam ey Abdülmuttalib'in oğlu, ben sana bazı şeyler soracağım ve çok da sert davranacağım, sakın bundan dolayı bana kırılma, dedi, Hazreti Peygamber de kırılmam, istediğini söyle, deyince Dımam senin ve sen,